Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemine Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala ve Efendim Hikmetül İstazi'yi okuyorduk 13. lemayı 8. işareti bugün inşallah paylaşmaya çalışacağız Bir sualle başlıyor bu işaret Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki Davalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için Çoklar o yola suluk ediyorlar. Halbuki sahir risalelerde kat'i delillerle ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti. Ve kabili suluk değil. Ve iman vidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. Evet suali bir kez daha alalım. Sabık işaretlere daha önce 7 işaret geçmişti. Onlarda ispat ettiniz ki dalalet yolu, sapıklık yolu yani hidayetin zıddığı yollar, hidayetin dışındaki yollar kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyorlar. Kolay bir yol tahrip cinsinden ve çok zaman hakikatin e, istikametten sapma tarzında olunca bunların hesaba, kitaba, güce kuvvete isnat etmediği ve çok kolay oldu vurgulanmıştı. İşte 20 adamın 20 günde yapamadığı bir inayı bir adam bir günde yıkabiliyordu. Ve birçok esas uzvun bir araya gelmesiyle ancak hayatın mümkün olduğu insan bedeni ancak ilahi bir kudrete mahsusken insan öldürmenin sıradan bir insana, insan tarafından bile kolaylıkla becerilebileceği anlatılmıştı. Dolayısıyla et yolu kolay, tahrip ve tecavüz olduğu için Birçokları o yola giriyorlar denmişti. Halbuki sair Risalelerde başka Risalelerde kat'i delillerle ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki o kadar zor bir yoldur ki hiç kimse ona girmemek gerekti. Kabili sülük değil yani orada yürünmez. İman vidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. İmanı ve hidayeti kabullenme, öyle, kabullenmenin öyle kolay olduğu, hatta öyle zevkli olduğu ispat ediliyor ki başka risalelerde. Sanki herkes o yola girmeliydi gibi bir intiba uyanıyoruz. Dolayısıyla bu iki şey bir tenakus, bir çelişki oluşturuyor gibi. Hem zor diyorsun hem kolay. Bunun farkı soruluyor ustada. Ustad da el cevap diyoruz. Küfrü ve dalalet iki kısımdır. İki çeşit küfür ve dalalet var. Bir kısmı ameli ve feri olmakla beraber, bir kısmı ameli ve feri yani demek pratik yaşayış itibariyle yani küf, küfrün gerektirdiği gibi yaşamak bu kolay sadece yaşayış itibariyle, pratik hayat itibariyle, kafir alevi hani hayat kolay, pratik ve belki zevkli bazıları için, evet küfür ve dalalet iki kısımdır bir kısmı ameli ve feri olmakla beraber İman hükümlerini nefret etmek ve inkar etmektir ki iman hükümlerini yok sayıyor. Bu tarz dalariyet kolaydır. Yani yaşayışça bildiği gibi yaşıyor. Kafirhane yaşıyor. In i̇nançsız bir tarzda yaşıyor. Kontrolsüz, kendince özgür bir yaşayış sürüyor. Ama diğer taraftan e, imana karşı tavrı da sadece omuz silmek ve dudak bükmek gibi bir yana kalmak, duyarsız kalmak. Bu gayet kolay. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir, bir ademdir, bir ademi kabuldür. Burada olay sadece negatif bir duruştur. Ortada bir hadise var. Ona karşı gözünü kulağını kapamak, yok saymak farkında değilmiş gibi davranmak. ...ilgilenmemek... tarzında. Evet. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilir. ...ikinci kısım ise ameli ve fer'i olmayıp yani sadece yaşayış, pratik açısından olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yani ortada dolayısıyla bilimsel sanki bir norm, bir fikir, hüküm, yargı ortaya koymak gibi bir durum. Yalnız imanın nefini değil, belki imanın zıttına gidip bir yol açmaktır. Burada olay sadece imanı yok saymak değil, imanın tersini ispat etmeye kalkmak. Bu ise batılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Yani bir hakka sessiz kalmak vardı, öyle değil. Bu da batılı, batılı kabul edip onun ispatına çalışmak var. Bu kısım imanın yalnız nefi ve nakizi değil, imanın zıttıdır. Ademi kabul değil ki kolay olsun. Yani sadece kabulün yokluğu, yani bir omuz sek ilgisiz kalma durumu değil ki kolay olsun. Belki kabul ademdir. Yani yokluğu kabuldür. Ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. Dolayısıyla yokluğu ispat edecek ki bilimsel bir çıkış olsun. El Adem ile yutbet kaydesiyle yani Adem yokluk ispat edilemez kaydesiyle Ademin ispatı elbette kolay değildir. Fatih Hazretleri bunu birçok yerde açıyor. Sayetül Kübra da bununla alakalı bir kısım var, birçok yerde var. Verdiği bir de örnek var bununla alakalı. Mesela meyveleri süt konserve konserveleri olan bir ağaç yeryüzünde vardır desen diyor. İspatı gayet kolay. Bir tane meyvesini gösterirsin ya da belki bir resmini gösterirsin, bir videosunu gösterirsin, ispat edersin bu gayet kolay. Ama yoktur dediğinde bütün yer küreyi baştan sona tarayıp burada yok, burada yok, burada yok, burada yok, burada yok şeklinde her yeri göstermen lazım ki yok diyebilesin. Dolayısıyla ben böyle bir meyve vardır dediğimde benden en fazla ispat isteyebilir. Dolayısıyla o yoklu ispat edemez. Bu yoklu ispat mümkün değildir. Evet. İnsanların bazen bu tarz şeyleri oluyor. Yani mesela bilimin de kendi sınırları var. Bilim laboratuvara sokamadığı şeyleri yok sayıyor. Halbuki her şeyin laboratuvara sokulamayacağı da ortada. Dolayısıyla aslında bilimin bir haysiyetli bir duruşu varsa şöyle olmalı. Bilim ...kendi ölçme, biçme alanlarına girmeyen mevzuları konusunda söz edemez dese... ...bilim kendisine haysiyetli bir sınır çizmiş olur. Bilim bu kadarını bilebilir. Gerisi hakkında söz söyleyemez. Ama o kendi ölçme, biçme alan dışında kalan şeyler yoktur dediğinde bilim... ...haddini aşmış oluyor. Çünkü o konuda söz söyleyememek başka... Yokluğunu iddia etmek bambaşka bir şey, burada da böyle bir durum söz konusu, evet hiçbir şeyin yokluğu ispat edilemez. Hele de ispata konu olacak şey dünyaya, kainata, ahirete ve asırlara bakan imani, kutsi, an ve muhit olan meseleler ise bunu ispat etmek hiçbir şekilde mümkün değil. Yani bir melaikenin ispatı ya cennet cehennemin ispatı e, konusu gibi bir konuysa o zaman kainatın her noktasını bize göstermek durumundalar. Mesela ahirete er, iddia, ahiretin yokluğunu ispat etmek durumundaysalar tüm kainatı göstermeleri yetmez. Bütün zaman dilimlerini bize göstermek durumundalar. So, tüm kainatı, tüm zaman dilimlerini görüp gösteremeyen insanlar bu konuda iddiada bulunamazlar. Sadece bilmiyoruz diyebilirler. Dolayısıyla Adem'in yokluğun ispatı ispatı mümkün değildir demişler. İşte el Ademü la yuthbet kaydesiyle bunu bize anlatıyor. Evet Adem'in ispatı elbette kolay değildir. Dolayısıyla iman ve itikadın dışında kalan iman ve itikada zıt olan mevzuları yokluk anlamındaki yani bunlara daha doğrusu imani imana konu olan mevzuları da ispat esastır. nefin hiçbir hükmü yoktur. İspat edenler işte bir tane e, süt konservesi, konservesi hükmünde olan e, Hindistan cevizini göstermekle mevzularını ispat etmeleri gibi ya da ondan bir resim, ondan bir tat, e, ondan bir esinti bir şekilde gösterdiklerinde mevzularını ispat edebiliyorlar. Fakat yokluğunu iddia edenler tüm yeryüzünü bize göstermedikçe yokluğu konusunda bir söz söyleyemezler. Evet. Şeytan zaman zaman bu mevzuyu şeytan ya da şeytan gibi insanlar bu mevzuları kullanıp insanların alemine e, şüphe vesvese verme peşindeler. Üstad bu cevabıyla bunun e, ne kadar yanlış, hatalı ve demogojik bir yaklaşım olduğunu bize ispat etmiş oluyor. İşte sayır risalelerde imtina derecesinde sohbetli ve müşkilatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Yani imanın ispatı mümkün, imanın aksinin ispatı mümkün değildir. Dolayısıyla akıl yokluğa dayalı bir çıkarım üzerinde yol alamaz. Hem bu yol, risalelerde katli ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki zerre miktar aklı bulunan o yolu o yola talip olamaz. Yani imanın yokluğunun sonuçlarına baktığımızda, yani biz ebedi bir hayatın yokluğunun sonuçlarına baktığımızda kendisini ve bütün sevdiklerini asacak bir daraciyeme geliyoruz. Ölüm. Bunun, ölümün böyle bir ölüm karşısında insanın lezzet, saadet ve huzur bulması imkansız hale geliyor. Dolayısıyla boğucu bir sonuçları itibariyle boğucu bir atmosfer oluşturuyor küfür. Dolayısıyla bu açıdan da bu açıdan da talip olunacak bir e, iddia değil. Evet. Bir diğer soru. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı müşkilatlı yola nasıl eksel insanlar gidiyorlar evet Üstad birçok yerde e, iman ve küfür muazenesinde bulunuyor imanla kainatın ne kadar e, saadet aver bir hale döndüğünü küfürle nasıl karanlıklara boğulduğunu ve insanları eleme gark ettiğini e, anlatıyor birçok yerde iyi de insanların birçoğunun niçin bu yolu tercih ediyorlar o yolda gidiyorlar El cevap, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Aslında hiç kimse isteyerek, kast ederek belki o, o yola girmemişler. Ama içine düşü, düşüyorlar, düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akibeti görmedikleri, düşünmedikleri ve o insandaki letaif i insaniye galib ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Hazır, muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Evet. İçine düşmüş bulunuyorlar. Çıkamıyorlar. Yani insan bazen öyle durumlara düşer ki bunu çok hesaplayarak işin içerisine girmemiştir. Fakat girdikten sonra artık yeni konumuna göre yeni bir hareket tarzı belirlemek durumundadır. Mesela diyelim insan içkiye müptele olur, sigaraya müptele olur, uyuşturucuya müptele olur veya başka başka zevkli diyebileceğimiz bazı e, sapkın yollara yerlere alışkanlıklara düşmüş oluyor. Fakat sonra insan buradan çıkmak istemeyebiliyor. Niye çıkmak istemeyebiliyor? Hem insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri ve düşünmedikleri ve o insandaki letaif-i insaniye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar. İnsan sadece akıldan ibaret değil. İnsanın bitkisel bir yönü de var. Hayvansal yönleri ve hayvani kuvveleri de var. Güdüleri de var. Bunlar akibeti görmüyorlar. Yani yalnız hazır lezzete müftelalar hazır elemi eleme duyardılar. O andaki. O anı yaşıyorlar. Şimdi yaşıyorlar yani. O an zevk ve keyif alıyorlar. Ama bu zevk ve keyfin ileride vereceği vahim sonuçlar var sosyal e, ciddi problemler var. Kişisel bazı ciddi problemler oluşturabilecekler. Akıl bunu görüyor. Fakat insanın nebati ve hayvani kuvveleri zaman zaman aklın da önüne geçiyor. O zaman insanın iradesi zayıflıyor, dumura uğruyor adeta. İnsan hayvani hazlarının, hislerinin, hırslarının esiri oluyor. Böyle olunca çıkmak istemiyor. Bu sıklıkla işte sigara konusunda veya mesela çok yeme Dolayısıyla aşırı kilo konusunda insanların sürekli gündemine gelen bir konu. İnsan aklen fikren farklı yerde fakat hazlara, hırslara mağlubiyeti noktasında farklı bir yerde olabiliyor. Yani insanın adeta nefsiyle kalbi, aklı savaşıyor gibi bir durum ve zaman zaman da maalesef nefis akla galip oluyor, kalbe galip oluyor. Bu yüzden insanlar işte bu tarz durumlara düşüyorlar. Çıkmak istemiyorlar, çıkmaya iradeleri yetmiyor Evet. ve hazır muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. Artık içinde bulunduğu lezzetle teselli bulmaya çalışıyorlar, hatta bazen savunmaya bile geçebiliyorlar durumlarını, ee, insan mükerrem bir yaratılışta olduğu için Hiçbir suçlu suç olarak kabullenemiyor. Dolayısıyla insan bir müddet sonra içindeki durumu, davranışını müdafaa edecek bir yorum geliştiriyor. Yüceltme deniyor psikolojide buna. Evet. sol Eğer denilse, dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki, kafir değil hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lazım geliyor. Belki o elemden ezilmeli. Ve o korkudan ödü patlamalıydı. Çünkü insaniyet itibariyle hadsiz eşyaya müştak ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla mevtini bir idam ebedi ve bir firak-ı yazali ve zeval-i mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakat ebediye suretinde göz önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir, nasıl hayattan lezzet alabilir? Evet, Dadalette çok dehşeti bir elem ve korku var. Dolayısıyla kafirin e, kafirane bir bakışla gördüğü hayattan lezzet almaması gerekir. Ödünün patlaması gerekirdi. Niye? Çünkü insaniyet itibariyle. Biz insanız, aklımız var. Dolayısıyla gelecek bizim için bir parça e, perdeli olmaktan çıkıyoruz. Her şeyin akıbetini düşünebiliyor, görebiliyoruz bir cihette. Evet. Dolayısıyla insan insanlığın bir bu yönü var. İnsan akıl itibariyle geleceği bir tahmin edebiliyor. Dolayısıyla kendi vefatını ve yakınlarının vefatını vefat etmeden önce bilebiliyor. Aşağı yukarı. Diğer taraftan da insan olmamız hasebiyle sadece kendi lezzetlerimizle mütelezzize olmuyoruz. Kendi elemlerimizle olmuyoruz. Etrafımızda sevdiğimiz eşya, sevdiğimiz şeyler, sevdiğimiz insanların vefatından da müteessir oluyoruz. Dolayısıyla insan hem geleceğe bakışı hem de diğer insanlarla ve diğer canlılarla ilgilenişi şey itibariyle çok dehşetli bir lezzete ve eleme hazır bir mahiyette. İşte küfür vasıtasıyla yani mesela ölümü insan idam olarak bildiğinde... Mevtini bir idam ebedi ve bir firak-ı la yezali ve zeval-i mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakat ebediye suretinde göz önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir? Üstad bir yerde öyle bir cümle kullanıyoruz. Kendisini ve bütün sevdiklerini asacak bir darac ağacı hükmünde görüyor insan ölümü ve her visile ölüm kendini hissettiriyoruz. Sürekli duyduğumuz vefat haberleri, hastalık haberleri, kendi vücudumuzda zaman zaman bizi yoklayan hastalıklar, başımıza adeta bir kefen gibi sarılan beyaz saçlar sürekli bize, bize ölümü hatırlatıyor. Dolayısıyla sen ve bütün sevdiklerin idama doğru gidiyorsunuz diye adeta bize haykırıyorlar. Böyle bir durumda olan insan dünyada nasıl lezzet alabilir ki, nasıl keyif alabilir ki? ölüm ve idam intizarında bulunan bir insan diyor başka evde tezin Sehbanın tezyin ve süslendirilmesinden lezzet ve keyif alabilir mi? Evet. Alamaz. Yani dünyamız ne kadar zevkli ve keyifli de olsa dar ağacının süslendirilmesi gibi efendim daha kıymetli e, malzemelerden imal edilmesi gibi bir farklılık hariciliği o kadar. Dolayısıyla ölüm ve idamın tehdidi karşısında insanın bu dünyada rahat ve lezzet e, alması mümkün görünmüyor. İyi de bu e, inkarcı insanlar nasıl hayattan lezzet alabiliyorlar diye sual geliyor. El cevap acip bir malatay şeytaniyle kendini aldatır yaşat yaşar. Evet. Bak, akıllara durgunluk veren şeytani bir cerbeze ile ile kendini aldatır yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Yani yüzeysel bir lezzet ve keyif aldığını zanneder. Meşhur bir temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz şöyle ki. Deniliyor ki deve kuşuna demişler kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıya hedef etmiş. Sonra ona demişler madem deveyim diyorsun yük götür. O zaman kanatlarını açıvermiş. Ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Evet. Deve kuşunun güya demagoji yapmasını anlatıyor Üstad Hazretleri burada yük götür talebine karşı deveyim deyip kurtulmaya çalışması. O halde uç denildiğinde de ben deveyim demesi kanatlarını kapatıp. Dolayısıyla hem yükten hem uçmaktan kurtulmasını burada önümüze sürüyor. Aynen onun gibi kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfr mutlakı bırakıp meşgup bir küfre inmiş. Evet. Kur'an'ın semavi ilanatına karşı. Kur'an ve diğer semavi kitaplar sürekli ebedi bir hayatın varlığından. Dolayısıyla biz cennet ve cehennem gibi iki müthiş sonucunu beklediğinden bahsediyor. Bunlar kafirlerin mutlak küfürlerini şüpheli bir hale getirmiş en azından. Ya belki de vardır diye. Ona denilse madem mevt ve zevali bir idam ebedi biliyorsun. Öldükten sonra her şey bitiyor o kadar diyorsun kendine sıcak olan dar ağacı göz önünde. Ona her vakit bakan nasıl yaşar, nasıl lezzet alır? O adam Kuran'ın umumi ve rahmet ve şumullüğün nurundan aldığı hisseler der. Kuran alemlere rahmettir. Ömer Sünnetiyle rahmetli alemin e, beyanında Resulü Aleyhisselam kastediliyor ama onun da e, omuzlarındaki olan Kurandır asıl kastedilen. E, Kuran bütün beşeriyete e ister ehl olsun o ister olmasın istisnası herkese rahmettir. İşte kafire bakan rahmet yönü de böyle. O bu şumullü nurdan aldığı bir der mevt idam değil ihtimal beka var. E belki var. Öldükten sonra bir hayat bir şekilde. Dolayısıyla ölüm artık idam gibi görmüyor. Bir farklı hayat vardır belki diyoruz ki. Dolayısıyla yokluğun üzerine yüklemiş olduğu karanlık ve dehşetli elemden kendisini kurtarıyor nispeten. Veyahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar. Ta ki ecel onu görmesin. Ya da işte eceli, gör, eceli görmezlikten gelip yani gözünü kapatmak ölüme karşı duymamaya çalışmak, yokmuş gibi yaşamak. Birçok ehli gafletin yaptığı, ehli yaptığı gibi. böyle de Böylece de güya ölümün vermiş olduğu dehşetten kendini kurtarıyoruz. Ta ki onu görmesin ve kabiruna bakmasın ve zevali eşya ona ok atmasın. Elhasıl o meşkup küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi mevt ve zevali idam manasında gördüğü vakit Kur'an ve semavi kitapların imanul bil ahirete dair kat'i ihbaratı ona bir ihtimal verir. O kafir o ihtimale yapışır, o dehşetli elemi üzerine almaz. O akit ona denilse madem baki bir aleme gidilecek, o alemde güzel yaşamak için tekalif ilahiye meşakkatini çekmek gerektir. İlahi sorumluluklar, yükümlülükler var. Bunları e, yüklenmeli ki o hayatta güzelce yaşayabilsin yoksa Hayat olsa bile herhalde onun için cehennem hayatı olacak. O adam şekki küfrü cihetiyle der. Yani küfre de ihtimal veriyor ya. Bu cihetle der. Belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani vaktaki hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle idam ebedi alamından kurtulur. Ve meşkuk küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle tekalifi ilahiye meşakkati ona müteveccih olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır. O zahmetten kurtulur. Demek bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor. Evet. Yani çünkü dünyanın her türlü lezzetini sorumsuzca, kontrolsüzce kullanıyor. Çünkü hiçbir engelleyici bir şey yok. Nerede lezzetli bir şey görse onun peşine düşüyor. Ee, ahiret adına da hiçbir yükümlülük kabul etmediği için bu dünyada meşakkat de çekmiyor. Dolayısıyla uzaktan bakan onun çok keyifli, bir hayat sürdüğünü zannedebilir. Hatta bazen ehl-i iman onlara imrenebiliyor. Öyle zannediliyoruz Çünkü tekalifi diniyenin zahmetinden ihtimali küfrü ile kurtuluyor. Ve alem ebediden ise ihtimal-i imani kendi üzerine almaz. Halbuki bu malata şeytaniyenin hükmü gayet sati ve faydasız ve muvakkattır. Çünkü şeytanın bu cerbezesi oldukça sati. Hiçbir faydası olmayan çok geçici bir e, insana rahatlık veren bir durumdur. Evet. Böyle bir cerbeze insanların işte görmezlikten, duymazlıktan gelerek adeta işte gaflet gölgesine çekilip cehalet serinliğinde kendini e, kısmen elemden ıztıraptan kurtarması gibi bir şey. Ama bu çok kısacık bir dönem. Ebedi bir hayatta ebedi bir surette bu yanlış kanaatinin yanlış yaşayışının dehşetli sonuçlarını görecek. Evet. O dehşetli cezanın yanında bu dünyada çekmiş olduğu, görmüş olduğu keyf bir hiç hükmünde. İşte Kur'an hakemin küffarlar hakkında da bir nevi cezi rahmeti vardır ki hayatı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek Evet, işte Kur'an Hakimin küffarlar hakkında da bir nevi cihat rahmeti vardır ki hayatı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek vererek, yani şüphe uyandırarak şek ile yaşıyorlar. Yoksa ahiret cehennemin andıracak bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı. Yani bu şuna benziyor biraz da tam idam intizarını bekliyor. Kendisi ya da bir yakın için idam intizarı in, in, idam durumu söz konusu ama acaba af çıkar mı af çıkmak üzere vesaire gibi şeylerle kendini avutan idamlıklar ya da idamlık yakınları gibi o şek şüphe efendim olmasa insanlar o dakikaları bile korkunç dehşetli yaşayabilirler böyle bir ihtimal söz konusu olduğunda son saniyeye kadar insanlar ümit içerisinde olabiliyorlar yeniden yaşayabilmek için. İşte küfürde de böyle bu tarz bir şey var. E belki cehennem yoktur ya da belki efendim ebedi bir hayat yoktur. Ebedi bir ceza yoktur şeklinde kendi kendilerini kandırıyorlar. Dolayısıyla insanlar keşkelerinin peşine düşmüş oluyorlar. Halbuki keşkelerle işler yürümüyor. Akıl ve fikrin iktizaları var. Bu dünyanın varlığını gerektiren Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri ahireti çok daha fazla gerektiriyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak adildir. Adil isminin gereği bu dünyada hüküm süren dünya kadar zulüm var ve bunların cezasını görmeden gidiyorlar. Dolayısıyla onların cezasının verileceği ebedi bir ceza mahalli olmalı. Ve birçok insan var. Hayatlarını insanlık uğruna harcıyorlar. Fakat işkenceler altında zindanlarda ölüyorlar. Bu insanlar da yaptıklarının karşılığını görmeden gidiyorlar. Bunlar cenab bakın adaletine sığmaz. Sadece bu adil ismine baktığımızda madem dünya var, elbette ahiret de var dedirtiyor insana. Ve madem bu dünyada o insanlar cezalarını ya da mükafatlarını görmüyorlar, o zaman ceza ve mükafatlarını görecekleri ebedi bir başka alem olacak tarzında aklın gereği birçok şey var. Üstad 10. ve 29. lemalarda, 10. ve 29. sözlerde 2 kere 2, 4 derecesinde bir katiyetle ebedi hayatın bizleri beklediğini bizlere anlatıyor. Fakat işte insan nefsani sadece duygularla yüklü, dünyevi bedeni zevklerle alüde bir dünyevi cennet içerisinde yaşamak istediği için ve üzerinde hiçbir kontrolü kabullenmek istemediği için adeta dalalet gölgesinde cehalet serinliğinde bir parça zevk etmek istiyor. Ve duygularının bedeni, hayvani, nebati yönlerinin mağlubu olan insanlar bu yola suluk edip gidiyorlar. Adeta akıp gidiyorlar. Öyle diyelim kendilerini bırakmışlar akıntıya gidiyorlar. İşte ey ehli iman, sizi idam ebediden ve dünyevi ukrivi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mutemidane giriniz. Evet. Bizi yokluk karanlıklarından kurtarmış Cenab-ı Hak vefatımızdan sonra yeniden bir kez daha var edip ebedi bir hayata bizi mazhar edecek. Böylelikle biz kabre ve kabrin arkasına umutla bakıyoruz. Evet. İmanımızın ispatı içinde dünya kadar deliller serd edebiliyoruz. Kur'an bize bunları öğretiyor. Dolayısıyla hem dünyamız böyle umutla yaşanabilir ve Huzur dolu bir hale gelebiliyor. Diğer taraftan yine Kuran'ın talimiyle biz ebedi hayatımızı, e, hayatın müjdelerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim ebedi bir hayat, ebedi bir saadet için müminane, mütemiđane, e, tam bir güven hali içerisinde e, kabe mütevelliğe gidiyoruz ve sünnet seniyesinin dairesine teslim kerane ve müstahsinane dahil olunuz. Evet. İşte bu yolları ve yöntemleri öğreten Peygamber Aleyhisselam'ın izine e, teslim ker girmemiz gerekiyor. Dünya şekavetinden ve ahirette azaptan kurtulmuş. Öyle yaptığımızda yani Kur'an'ın ve sünnetin çizgisinde yaşadığımızda hem dünyada huzur ve saadeti bulacağız hem ahiretteki azaptan kurtulmuş olacağız. Cenab-ı Hak dünyamızı ve ahiretimizi cennet hayatına çevirsin inşallah. Cehennemi azaplardan ve ıstıraplardan muhafaza etsin. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimun hakim ve ahir davan elhamdül Rabbil Çokça özmüşler Eritmişler mum gibi İmbiklerden süzmüşler Karakollar hapisler Olmuş sana hep durak Sensiz gönlüm hüzün Sensiz ömrüm hep çorak, iman ilmini verdin, Kur'an'dan ders alarak. En büyük hizmet ettin, bu vatanda kalarak. Atı kalpler kas etin bırakıp nura gelsin cemiyet aydınlansın aydınlık nura gelsin sevsin seni gönüller, artık kıymetin bilsin Neşroldukça nurlar, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin, bizler de biliyoruz. Sevsin seni gönüller, artık kıymetin bilsin. Neşri oldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin, bizler de biliyoruz, bizler de biliyoruz. Oh.